Müslümanların ilk ok attığı seriye o seriyedir. Ve o seriyede ilk ok atan Sad bin Ebi Vakkas'tır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam seriye döndüğü Medine'ye geldiği zaman bu iki sahabiyi görünce çok seviniyor. Ve onlara sarılıyor kendilerine kavuşturduğu için Mevla'ya hamd ediyor. Çünkü gerçekten Miktat İbni Amr'ı,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 Bir uçtan bir uca yürürken Ensar'dan biraz da yapı itibariyle şişman olan Sevat İbni Guzaiye isimli sahabi bir adım önde. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Sevat, geç arkaya. Safın insicamını bozma." Sevat: "Tamam ya Resulullah." diyor, hemen arkaya geçiyor. Efendimiz bir uçtan bir diğer uca yürürken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 onu bir yere idareci olarak gönderir. Gider, vazifelerini yapar, geri döner gelir. Sorar efendimiz: "Miktad'dır. İdarecilik nasıl bir şey? Söz nedir biliyor musunuz? Ya Resulullah o iş benim işim değil." Niyedir? "Ya Resulullah ben o işi yaparken dün bana selam vermeyenler selam vermek için etrafımda pervane olarak dönmeye başladılar."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 3 ay sonra ödenecek. Alacaklı adam 3 ay vadesi dolunca 100 dinar ödeyeceği yerde daha vadesine 2 ay kala Miktad'ın yanına geliyor. Ve Miktad'a diyor ki 3 ay sonra ödeyecektim ben bu parayı 2 ay sonra sana ödemek istiyorum. Miktad da diyor ki madem sen 2 ay önce ödeyeceksin